Değerli Mü'minler, <gülüyor> Siyer dersimize bugün de devam edeceğiz kaldığımız yerden. Siyer dersimize peygamberimizin atası olan İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi ile başlamış idik. Kitabımızdan bölüm bölüm bu konuyu işliyoruz. En son Anlatmış olduğumuz kıssa İbrahim Aleyhisselam'ın Eşi Hacer'i Oğlu İsmail ile birlikte Mekke'ye getirmesi Ve Mekke'de Onları Bırakması ve tekrar Şam'a Dönmesiyle ilgili Kıssayı anlatmış idik Bu kıssayı <gülüyor> Kısaca yeniden özetlememiz gerekirse İbrahim Aleyhisselam'ın eşi Sara'dan çocuğu olmayınca amcasının kızı olan Sara diğer bir amcasının kızı olan Hacer'i İkinci eş olarak İbrahim'e ister. İbrahim Aleyhisselam'a ister. İbrahim Aleyhisselam onunla evlendikten sonra İsmail adında bir çocuğu olur. Ancak Sara her ne kadar razı olduysa da onun Hacer'le evlenmesine özellikle çocuğu olduktan sonra Kendisini aşırı bir kıskançlık bürür. Bu durumu gören Hacer üzülür. Bir çözüm ararlar ve Allah'tan gelen bir vahiy ile birlikte Mekke şehrinin kurulmasına sebep olacak bir adım atılır. Allah'tan gelen vahiy doğrultusunda İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail ve eşi Hacer ile birlikte dağların arasında ot bitmeyen bir vadi olan bugünkü adı Mekke olan bir mekana gelir ve ot bitmeyen, suyu olmayan, kupkuru bir vadide eşini ve çocuğunu bırakarak döner. Bu durum Hazreti İbrahim aleyhisselamı üzmüş olsa da Allah'tan gelen bir haber doğrultusunda bunu yaptığından dolayı Üzüntüsü bir şekilde bertaraf olmaktadır. Bu duruma üzülen eşi Hacer, ey İbrahim oğlunu ve eşini suyu olmayan, ot bitmeyen, bir vadide nasıl bırakırsın diye hayıflandığında o boynu bükük cevap veremez. Ey İbrahim sen böyle bir şey yapmazsın. Allah mı sana bunu emretti? Diye sorunca İbrahim, evet Allah bana bunu emretti diye cevap verir. Bunun üzerine çok büyük bir şinaslık anlayışlılık gösterir eşi Hacer. Çok büyük bir tevekkül gösterir Allah'a. Eğer Allah sana bunu emrettiyse ey İbrahim, gözün arkada kalmasın, Allah bizi muhtaç bırakmayacaktır. Allah bizi terk etmeyecektir. Allah bizi burada helak etmeyecektir. Burada muhtaç bir şekilde ölüp gitmemize, helak olmamıza müsaade etmeyecektir. Allah'ın da bir bildiği vardır. Öyleyse gidebilirsin ey İbrahim der, eşini yolcu eder. Ardından yanlarındaki su bitince İsmail yerde yatan bir bebek su sayınca annesi su bulmak için telaşa bürünür. Sağa sola gider, bakar. Su arar. Bir insan izi var mı? Bir ev, bir ateş, bir haber, bir su izi var mı? Büyük bir hani korku ve endişe içerisinde sağa sola su aramak için koşuşur. Önce safa tepesine çıkar. Safa tepesinden bakar. Etrafta su var mı? Bir yeşillik var mı? Bulamaz, İner safa tepesinden Merve tepesine doğru koşar, o tepenin üstüne çıkar, sağa bakar, sola bakar, acaba bir su işareti var mı? Bulamaz. Çocuğundan da fazla uzaklaşamamaktadır. Tekrar safa tepesine koşar, acaba su bulabilir miyim diye, biraz önceki bakışımda görememiş olabilirim diye, tekrar Safa Tepesi'ne koşar, bulamaz, iner, tekrar Merve Tepesi'ne koşar, yine bakar, yine yok. İşte bu gidişleri, gelişleri toplam yedi defa olmuştur. Ve bugün hacılarımız, Hacer annemizin yaptığı bu arayışı yapmaktadır. Onu bir örneğini Hac ibadeti esnasında gerçekleştirmektedir. Safa ile Merve arasında say yapmaktadır. Yani hızlı adımlarla yürüyüş, arayış yapmaktadırlar. Tabi ki hacılarımız Safa ile Merve arasında su aramak için değil. Bunu bir ibadet olsun diye. Yine e, Hacer annemizin o arayışı, o su arayışı e, yeniden canlansın, o tevekkülü yeniden canlansın diye ve aynı zamanda günahlarımızın bağışlanması için bir tövbe arz ediş, bir tevekkül arz ediş, bir imani e, olgunluk olsun diye ve aynı zamanda Allah'ın emri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emri yerine gelsin diye bu ibadeti yapmaktadırlar. Evet. Daha sonra Hacer bu iki tepe arasında yedi defa gidip geldikten sonra, yani bunu böyle anlatıyoruz ancak bir gidip gelmeyi bir sayan hacılarımız var, o öyle değil. Onu Yanlış aktarıyoruz bazen, bizden kaynaklanıyor. Gitmek bir, gelmek iki, gitmek üç, tekrar gelmek dört. Bu şekilde yedi. Yani Merve Tepesi'nde o say bitiyor. Bunu da bu parantez olarak belirtelim. Sonra Hacer bir ses duyuyor. E, su isteyen var mı? diye bir ses. Bakıyor çocuğun olduğu yere bir adam bak orada çocuğun başında duruyor. Öyle görünüyor ona. Yani bu melek olabilir. Ve koşarak oraya geliyor. Çocuğun yanına geliyor. Bir de bakıyor ki oradan bir su fışkırıyor Allah tarafından. Su öyle akıyor ki ben diyor bunu biriktireyim. Biriktireyim akmasın diyor. Ve eee tezün diye bir fiil var zenne. Yani set yapmak. Önüne çer çöp, taş, toprak biriktirip set yapmak manasında. Öyle bir set yapıyor. Ve suya aynı zamanda da yani akma akma zen veya dam şeklinde, çoğal, akma şeklinde bir şeyler de söylüyor. Zemzem suyu diyoruz şimdi. Zemzem suyu yani e, önüne akmasın diye set vurulmuş ve gölet yapılmış su manasında. Zemzem adı buradan geliyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin haber verişine göre eğer Hacer annemiz suyun önüne set yapmamış olsaydı kıyamete kadar akacaktı diyor. Kıyamete kadar akacaktı o su kesilmeden. Bir nehir olacaktı orada. Kıyamete kadar. Ama o korktu. Bu su çıkıyor ama biraz sonra kesilirse biriktireyim dedi. Önüne bir set yaptı. Bir gölet olsun. Su olur kesilir. Ben de bu göletten içerim. Çocuğum da içer diye düşündü. Öyle bir şey yaptığı için, set yaptığı için su settin tepesine sınırına son noktasına kadar doldu. Daha da geri akmadı. Arkadan da kesildi. Ve hala öyledir. Zemzem kuyusu var şimdi orada. Zemzem kuyusu. Belki acı kardeşimiz gitti, gördün mü o, baktın mı o kuyunun. Oraya bakarsın orada pompası falan vardır. Aşağı inersin. Orada ne kadar su çekersen çek, su aynı seviyeye tekrar gelir. Ne kadar çekersen çek, aynı seviyeye gelir. O seviyede durur. Çekmezsen de alttan baskı yapmaz. Yani öyle çektiğin zaman tekrar o seviyeye gelecek kadar arkadan su gelir. Öyle bir hikmeti var o suyu. O gün nasıl ki seddi aşıp akmadıysa bugün de hala öyle seddi aşıp o aşıp akmıyor. Çekersen geliyor, çekmezsen duruyor. Öyle bir su. Ve şifa bir su tabii peygamberimizin Ma'u Zemzem lima eee nu'ile Zemzem suyu hangi niyetle içilirse onun için şifadır der Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bu yani barışt <gülüyor> su, zemzem suyu. Ve hacılarımız tabi ülkelerine o bereketten faydalanmak için zemzem suyu getiriyorlar. Bu hacı kardeşimiz de herhalde zemzem suyu sert ikram eder getirdiğiniz enerjiden. <gülüyor> Allah kabul etsin. Ee, daha sonra Hacer annemiz suyun başında beklerken bir adam geliyor oraya, su arayan bir adam. Kahtan kabilesinden Cürhün oğulları Yemen'den geliyorlar. Onlar da böyle işte ülkelerinden göç etmişler, bir yere yerleşecekler. O kabilenin reisi diyor ki hadi sen git de sağdan solan bir bak su varsa buralarda bir yerden bulalım. Hem o suyu içerir hem de başına biraz konaklarız. Diye söylüyor. Adam su ararken bakıyor ki bir kadın bir de çocuk. Yanlarında da bir su kuyusu var. Geliyor diyor ki bu sudan içebilir miyiz? Bizim işte kabilemiz var. Yemen taraftan geliyoruz. Cürhme Bu asil bir Arap kabilesi. Nuh Aleyhisselam'ın oğlu San'ın çocukları. Nuh Aleyhisselam da ikinci atamızdır Adem'den sonra. Nuh tufanı olduğu zaman ne oldu? Bütün insanlık yok oldu. Sadece Nuh'un gemisinde olanlar kaldı. Bir de ihtiyar kadın gemiye binmeden unutuldu o. Ona da bir şey olmadı ihtiyar kadın. Tabi ihtiyar kadının çocuğu olmayacağına göre esas ikinci atamız kim oluyor? Nuh Aleyhisselam'ın gemisinde olanlar. Nuh Aleyhisselam'ın Sam diye bir oğlu var, bir de Yan diye bir oğlu var. Sam Arapların atasıdır. O Yan da Türklerin atasıdır. Öyle derler ki, tarihçiler. Yani öyle çoğalmış derler yani bu şekilde. Tabi Değişik rivayetler vardır yani illaki de bunlar yüzde yüz doğru yani yüzde yüz böyledir demek zor. Tarihçiler araştırmışlar demişler ki işte Arapların atası Nuhaz Aleyhisselam'ın oğullarından Sam. Sam'a dayalı demişler. Bu şekilde Kahtan kabilesi de bu Sam'ın Sam oğullarından. O kabilenin de Cürhüm oğulları var. O adam geliyor, suyu diyor, içebilir miyiz? Hacer diyor ki, içebilirsin. Biz buraya konaklamak istiyoruz. Bize müsaade eder misin? Hazretlerim. Hacer diyor ki, konaklayabilirsiniz. Ancak bu suda hakkınız yok. Bu su benim suyu. Diyorlar ki. Ya sen bize içmeye müsaade ettikten sonra suyun mülkiyeti senin olsun. Sorun değil. Su senin olsun. Mülkiyeti senin. Senin dediğin olur. Ama sen bize müsaade et. Müsaade edersen biz buraya konaklayacağız. Tamam diyor suyu size vermem. Ama konaklayabilirsiniz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bir kadın, yanında bir çocuk var. Bir de geliyor Yemen tarafından devesi, atlısı, erkeği, kadını, kalabalık. Ve kadın sen de kim oluyorsun? Bu su bizim diyebilirler. Ama demiyorlar. Demiyorlar. Sen bize müsaade ediyor musun? Edersen, müsaade edersen suyu içeceğiz. Yoksa sanın hakkına müdahale etmeyiz. Şimdi bu Araplar o zaman ee, tevhid dinine mensup da değiller ama bir erkeklik var yani. Bir insanlık var. Yoksa barbar olsalar o kadını döverler, öldürürler, suya çöreklenirler ama yapmıyorlar. Öyle bir şey yapmıyorlar. Müsaade istiyorlar insan gibi, müsaade alıyorlar, ondan sonra konak, konak Orada konaklıyorlar. Şimdi bu böylesine ahlaki bir seviye sahip o Arapların İslam'a girdikten sonra nasıl bir yüce ahlaka sahip olacaklarını biz düşünelim. Şimdi Araplarla Türkler arasına ikilik koymak için böyle yalandan yere pompalamışlar. İşte Araplar şöyle insan, böyle insan, pis insan arkamızdan vurdu, efendim... Türkleri de Araplara kötülemişler. Onlar da böyle ya Türkler ülkelerimizi işgal etti, bizi sömürdüler falan gibi yalanlarla Araplarla Türkleri biraz birbirlerine mesafeli yapmışlar. Düşman yapmışlar. Neden? Çünkü İslam ümmetleri Kürdüyle, Türküyle, Arapıyla, Nazı ve Çerkesiyle bölük körçük olursa bu onların işine geliyor. Ha şimdi bak Müslümanlar yürüne vuruyor. Avrupa'da Rahat, çok rahat. Bir problem yok. Müslümanlar birbirini vuruyor ama. Avrupa her zaman şunu istiyor. Müslüman ülkeler ilerlemesin, birlik beraberlik içerisinde, huzur içerisinde olmasınlar. Onlar birbirlerini vurup kırsınlar. Gelişemesinler. Biz rahatımıza bakalım. Biz üretelim, onlara satalım. Ellerindeki doğal kaynakları alalım, sömürelim. Batının, Batı insanının sömürgeci anlayışı bu. biz de uyanık olmamız lazım. Kardeşlerimize kucaklamamız lazım. Arap'sa kucaklayacağız, Kürdünü, Türk'ünü, Laz'ını, her şeyini biz kardeşiz, kucaklayacağız. Aramızda ayrılık, ayrılık olmayacak, düşmanlık olmayacak. Birlik, beraberlik içerisinde olmamız lazım ki bu medeniyet sürebilsin. Canımızı, malımızı düşmanlardan koruyabilelim değerli kardeşlerim. Evet, konumuzda devam edeceğiz inşallah. Her hafta pazartesi günü namazdan 45 dakika önce bu siyer desteklerimiz devam devam edecek. Erken gelirseniz sevinirim. Çünkü bekliyorum burada. Son 10 dakikada konuya giremiyoruz bile. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.